Hazreti İbrahim Peygamber Mağarada doğan çocuk Tufandan sonra Nuh peygamberin torunlarından bir kısmı da Irak tarafına yerleşmişler, Fırat nehrine yakın bir yerde Babil şehrini kurmuşlardı. Babil halkı zamanla Allah'ın birliği inancından uzaklaşmış, güneşe ve yıldızlara tapmaya başlamışlardı. Gökte taptıkları her yıldız için yerde bir put dikmişlerdi. Bu putların yıldızlar yanında kendilerine şefaatçi olacağına inanıyorlardı. Böylece Babil halkı putperestlikle yıldızlara tapınmayı birleştirmiş, kendilerine yeni bir din edinmişlerdi. Babil devletinin başında Nemrut adlı zalim bir hükümdar vardı. Sahip olduğu mülk ve saltanatta kibirlenir, zenginliğine dayanarak ilah olduğunu iddia ederdi. Kuraklık zamanlarında halk Nemrut'a gelir, ondan buğday isterlerdi. Kendine başvuranlara Nemrut, ''Rabbiniz kim?'' diye sorardı. ''Sensin'' diyenlerin isteklerini yerine getirir, ilah olduğunu kabul etmeyenlere ise hiçbir şeyi vermezdi. Böylelikle halkı ister istemez hakimiyeti altına almıştı. İlahlığını herkese kabul ettirmişti. İşte Babil halkı, inanç önünden bu derece büyük sapıklıklar içinde bulunuyordu. Onları bu sapıklıktan kurtaracak, Doğru yolu gösterecek bir peygambere şiddetle ihtiyaçları vardı. Nemrut'un birçok kahin ve yıldız bilincisi vardı. Nemrut onların sözlerine büyük değer verirdi. Kahinler günün birinde Nemrud'a dediler ki: "Ey görkemli hükümdarımız, yıldızlardan anladığımıza göre bu sene senin ülkende senin dinini ortadan kaldıracak bir çocuk doğacak. Bu çocuk ileride senin saltanatını yıkacak." Onun için bu yıl içinde doğacak bütün çocukların öldürülmelerine emir buyur. Nemrut bu haberden korkuya kapıldı, Askerlerine emir vererek şehirde arama yaptırdı. Yeni doğmuş ve doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Fakat Allah'ın takdirine hiçbir gün engel olamazdı ve olamadı da. Nemrut'un Azer adında çok güvendiği bir memuru vardı. Koyu bir putperesti. Nemrut'a da gönülden bağlıydı. Bu yüzden Nemrut onu Putane'ye müdür tayin etmişti. Bu yüksek bir görevdi. Nemrut'a bu derece yakınlığı sebebiyle Azer'in çevresi geniş, otoritesi yerindeydi. Hatırı sayılır bir kişiydi. Nemrut, doğacak çocukların öldürülmesini emir verdiği sırada Azer'in hanımı da hamile bulunuyordu. Fakat bunu henüz kimse bilmiyordu. Azer, Hanımının hamile olduğunu öğrenince doğacak çocuğunu ölümden kurtarmanın çarelerini araştırmaya başladı. Nemrud'un korktuğu çocuk benim çocuk olamaz diyordu. Çünkü o doğan çocuklarını koyu bir putperest olarak yetiştiriyordu. Onlara Nemrud'a bağlılık aşılıyordu. O halde boş yere çocuğunun öldürülmesine göz yumamazdı. Ne yapıp yapıp hanımını Babil'den kaçırmalı, bebeğini kimse duymadan dünyaya getirmesini sağlamalıydı. Azer, sahip olduğu nüfustan istifade ile bu düşüncesini kolaylıkla gerçekleştirdi. Hanımını Babil'den çıkarıp Basra ile Küfe arasındaki Kuse adlı köye götürdü. Orada bir mağaraya bıraktı. İşte Hz. İbrahim bu mağarada dünyaya geldi. Küçük İbrahim Rabbini Arıyor Babil şehrinden uzakta bir mağarada dünyaya gözlerini açan İbrahim burada birkaç yıl kaldı. Bu süre içinde ana ve babasından başka hiç kimseyle görüşmedi. Fakat onda sahil çocuklarda olmayan başka bir hal vardı. Suratle büyüyüp gelişiyordu. Her davranışında bir fevkaladelik sesiliyordu. İbrahim çok küçük yaşta bile Babil halkının batıl inançlarına karşı çıkıyordu. Çünkü onun küçük kalbini Allah iman ışığında aydınlatmıştı. Küçük İbrahim'in kutsal bir davanın önderi olacağı daha o yaştaki hal tavır ve sözlerinden açıkça belli oluyordu. Azer bir gün arkadaşlarına benim bir oğlum olmuştu. Fakat Nemrut'un öldürmesinden çekinerek onun doğumunu saklamıştım. Acaba oğlumu meydana çıkarsam Nemrut ona bir şey yapar mı? diye sordu. Arkadaşları da hayır hiçbir şey yapmaz. Sen oğlunu meydana çıkar artık. Nemrut olayı çoktan unuttu bile dediler. Bunun üzerine Azer İbrahim'i mağaradan çıkardı. Babil'e dönmek üzere ana, baba ve oğul birlikte yola koyuldular. İbrahim mağaradan dışarı ilk olarak çıktığı için her şeyi yeni görüyordu. İnsanlara, hayvanlara, ağaçlara, kısacası gördüğü her şeye dikkatle bakıyordu. Onlar hakkında babasına devamlı sorular soruyor, babası da gereken cevapları veriyordu. İbrahim bütün anlatılanları dikkatle dinliyor ve kendi kendine, Elbette bu varlıkları yaratan ve böyle çeşitli yerlerde görevlendiren bir zat vardır. Bu harika işler kendi kendine olamaz diyordu. İbrahim'e peygamberlik veriliyor. İbrahim'in babası Azer, puthane müdürlüğü yanı sıra ticaretle de uğraşıyordu. Evde devamlı küçük putlar yapıyor, onları çarşıda, pazarda oğullarına sattırıyordu. İbrahim artık büyümüş, delikanlı olmuştu. Babası onun da eline birkaç put vermiş, satmak üzere çarşıya göndermişti. Fakat genç İbrahim, küçüklüğünden beri putlardan nefret ederdi. Onları tapılmaya layık görmezdi. Bu yüzden babasının verdiği putların boynuna birer ip takıp, yerlerde sürükleyerek çarşıya gitti. Bir yandan da, ''Fayda ve zarar vermekten aciz olan bu putları kim satın alır?'' diye bağırıyordu. Azerin oğlu İbrahim'in putlarla alay ettiğini duyanlar ona kızıyorlar ancak babasının nüfusundan dolayı ses de çıkarmıyorlardı. Diğer kardeşleri ellerindekini satmış, cepleri para dolu olarak eve gelirken İbrahim bir tek satış bile yapamadan eli boş dönüyordu. Babası ise sebebini bilmediğinden bu duruma akıl erdiremiyordu. Bu hal bir müddet daha devam etti. Halktan bazıları İbrahim'in durumunu en sonunda babası Azer'e bildirdiler. Azer bazı şeyleri sezmekteydi. Oğlunun putları sevmediğinin o da farkındaydı. Bugüne kadar ona hep hoşgörüyle bakmış, büyüdükçe bu garip tavrının değişeceğini ummuştu. Bu düşüncesinde yanıldığını anlıyordu şimdi. Derhal gereken önlemi almalıydı. Azer, İbrahim'i iyice bir azarlamak, aklını başına toplamasını söylemek için yanına çağırdı. Halbuki o sırada İbrahim'e Allah tarafından peygamberlik verilmişti. Genç yaşta peygamber olan Hazreti İbrahim için babasının bu çağrısı iyi bir fırsattı. İnancını ilk olarak ona anlatma imkanı doğmuştu. Koşarak babasının yanına gitti, saygı dolu bir sesle. "Sevgili babacığım," dedi. "İşitmeyen, görmeyen, başına gelen bir belayı geri çeviremeyen cansız varlıklara ne için tapınırsın?" Gerçek tapınılacak varlık odur ki, görür, işitir, kendine ibadet eden kulların başlarına gelen dertleri giderir. Azer, oğlunun bu sözleri karşısında şaşırıp kaldı. Bu fikirler de nereden çıkmıştı? İbrahim, oğlum, sen ne dediğinin farkında mısın? Benimle böyle konuşma cüretini kimden alıyorsun diye sordu. Hz. İbrahim, durumu babasına şu şekilde izah etti. Babacığım, Allah tarafından bana peygamberlik verildi. Halkıma doğru yolu göstermem emredildi. Gel bana ilk tabi olan sen ol, sana hakkı anlatayım. Hz. İbrahim babasıyla konuşurken saygıda kusur etmiyordu. Onun aklına ve vicdanına hitap ederek putlara tapmanın faydasızlığına dikkati çekiyordu. Fakat bu sözlerin azere hiçbir tesiri olmadı. Çünkü o, oğlunu hakkı arama niyetiyle dinlemiyordu. Sözün tesiri ise hislerden sıyrılarak, İnsafla dinlemeye bağlıydı. Bu yüzden oğluna cevabı sert oldu. Ey İbrahim, demek sen benim taptığım putlardan yüz çeviriyorsun. O halde sen hayırlı bir evlat değilsin. Hayırlı olsan babanın ve dedelerinin yolundan giderdin. Öyleyse hadi kal, defol git. Bu iddialarından vazgeçmeden de bir daha yanıma geleyim deme. Hz. İbrahim babasının bu sert cevabından büyük üzüntü duydu. Fakat yine de ümidini kaybetmedi. Yaşadığı müddetçe onu doğru yola çağırmaya devam etti. Ve her zaman Allah'tan onun için doğru yolu görmesi isteğinde bulundu. Ne var ki Azer ölünceye kadar puta tapıcılıktan vazgeçmedi. Batıl inancında inatla direndi. Bir peygamber babası olmasına rağmen küfür üzere öldü. Ay, Güneş, Yıldızlar, Rab olamazlar Hazreti İbrahim, hakkı anlatma görevlerine babasından başlamış fakat bir netice alamamıştı. Sıra, inancını halka anlatmaya, onları doğru yola çağırmaya gelmişti. Hz. İbrahim, bu konuda öncelikle yıldızların ilah ve tapınmaya layık olamayacağını gözler önüne sermeyi düşünüyordu. Bir gün güneşin batmasından sonra başını gökyüzüne kaldırdı. Semada parlak bir yıldız görünüyordu. Eliyle bu yıldızı işaret ederek, ''İşte Rabbim'' dedi. Yanında bulunan herkes bu sözü duymuştu. Sabah olup güneş doğunca gökteki o parlak yıldız kaybolup gitti. Bunun üzerine Hz. İbrahim'in dudaklarından şu anlamlı sözler döküldü. ''Hayır, hayır, o benim Rabbim olamaz. Kaybolup gitti işte. Ben kaybolmayacak bir Rab arıyorum. Böyle kaybolup giden şeyleri sevemem. Onlara gönül veremem.'' Hz. İbrahim'in yıldıza ''Rabbim'' demesi, onu Rab kabul ettiği için değildi. Bu sözle o, halk arasında yaygın olan inancı dile getiriyordu. Bu düşüncenin yanlışlığını ve eğriliğini daha sonra ispatlayacaktı. Gerçeğin ifadesinde bu metodun önemli bir yeri vardır. Yerinde ve güzel kullanılırsa, direkt doğrunun söylenmesinden daha inandırıcı olabilir. Hz. İbrahim, eltesi akşam yine başını kaldırıp gökyüzünü seyretmeye koyuldu aniden dolunay halinde ışıldayan ay gözüne çarptı. Yavaş yavaş yükseliyor, geceyi ışığa boğuyordu. Heyecanla bağırdı. İşte Rabbim, nasıl oldu da fark edemedim. Evet, olsa olsa geceyi ışığıyla aydınlatan bu ay, benim Rabbim olabilir, dedi. Halk şaşkın şaşkın Hz. İbrahim'i dinliyor, söylediklerini anlamaya çalışıyordu. Fakat yıldız gibi ay da sabahleyin kaybolup gitti. Bunun üzerine Hz. İbrahim, Önce ışıklar saçıp sonra kaybolan bir şey asla benim Rabbim olamaz. Ne kadar aldanmışım diye hayıflandı. Ayında Rab olamayacağı fikrini etrafındakilere duyurdu. Hz. İbrahim ertesi sabah erkenden kalktı. Yine ufka bakıyor, gece karanlığının yavaş yavaş kayboluşunu seyrediyordu. Birden büyük, ışıklı bir küre gibi doğan, pırıl pırıl parlayan güneşe gözü takılıverdi. O'nun da Rab olamayacağını ispatlamak niyetindeydi. ''Benim Rabbim budur işte'' dedi. Yeryüzüne ışık gönderen, insanları ısındıran, kainatı aydınlatan hep O değil midir? Üstelik gökteki cisimlerin hepsinden de büyük ve daha parlak. Bu sözleriyle zihinleri ''Güneşte Rab değilse, gökteki hiçbir cisim Rab olamaz'' fikrini hazırlıyordu. Güneş akşam olunca batmaya başlamış, Ortalık bir anda karanlık içinde ışıksız kalmıştı. Hz. İbrahim için artık Allah'ın birliğini ilan etme zamanı gelmişti. Alemin gerçek Rabbinin Allahu Teala olduğunu söylemeliydi. Halkı etrafına topladı. Onlara şu konuşmayı yaptı. Ey Babil halkı! Şimdi ben doğruyu buldum. Ne yıldızlar, ne ay, ne de güneş, bunların hiçbiri Rab ve ilah olamaz. Bunların hepsi, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yarattığı şeylerdir. Beni de, sizi de O yaratmıştır. O her yerde vardır, her an her şeyi görür ve her şeyi yaratmaya kudreti yeter. Fakat bizim onu görmeye ve mahiyetini anlamaya gücümüz yetmez. Hz. İbrahim böylece gerçek inanç ve düşüncesini halka açıklamış oluyordu. Onların inançlarının ne kadar temelsiz, sakat olduğunu gözler önüne sermişti. Babil halkının taassubu İbrahim peygamberin anlattıkları, Babil halkının o güne kadar hiç duymadığı, düşünmediği şeylerdi. Bu yüzden şaşırıp kalmışlardı. Hz. İbrahim şimdi de putlar üzerinde durmaya başlamıştı. Yıldızlar gibi putlarında ilah ve tapınmaya layık olamayacağını ispatlamak istiyordu. Ey kamim, Nedir şu tapındığınız putlar? Sizin kendilerine ibadet ettiğinizden haberleri bile olmayan cansız taş ve odun parçaları değil mi? Siz alemlerin Rabbi olan Allah'ın böyle cansız, iradesiz, şuursuz bir varlık olduğunu mu sanıyorsunuz? İyi bilin ki bu Allah'a büyük bir iftiradır. Derhal bu batıl idancı terk ediniz. Allah'a şu cansız putları ortak koşmaktan vazgeçiniz diyordu. Babil halkı, ilk şaşkınlıklarını üzerlerinden atmışlardı. Hz. İbrahim'in putlara dil uzatışına fena halde içerlediler. Cevaben şöyle dediler. Biz babalarımızın bu putlara taptıklarını gördük ve öyle yetiştik. Dediğin bu ince meseleleri bugüne kadar hiç düşünmedik. Bundan sonra da düşünmeyiz. Atalarımızı taklit eder, büyüklerimizin izinden gideriz. Onların inançlarını yaşar ve yaşatırız. Hazreti İbrahim getirdiği delillerle halkının batıl inançlarını temelden yıkıp çürütüyordu. Fakat onlar bu gerçeğe gözlerini kapıyor, körü körüne babalarını taklit yolunu tercih ediyorlardı. Bu halleriyle de koyu bir taassup ve yobazlık içine düşüyorlardı. Hazreti İbrahim kaminin bu yobazlığını kırmak için "Ya babalarınız da yanlış yoldaysan ne olacak? Onların bu yanlışlığını sizlerde aynen devam ettirecek misiniz?" diye sordu. İbrahim peygamberin bu sualine de ''Babalarımız zeki ve akılca bizden daha üstündüler. Bu sebeple onların hata ve yanlışlık yapacağını zannetmiyoruz.'' cevabını verdiler. Hz. İbrahim kaminin bu cahilce cevabına üzüldü. Onları ikna etmek için yeni deliller getirmeye, yaptıkları işin kötü neticesini onlara bildirmeye devam etti. Hz. İbrahim'in anlattıklarından putperest Babil halkı çok rahatsız oluyordu. Onu susturma yollarını aramaya başlamışlardı. Akıllarına ilk anda Hz. İbrahim'i korkutmak fikri geldi. Bu niyetle şöyle dediler. Ey İbrahim, sen bizim putlarımıza ilişir, onlarla alay edersen sana mutlaka bir zarar gelir. Yazık olur sana. Başına bir iş gelmeden gel bu iddiadan vazgeç. Hz. İbrahim onların bu korkutma ve yıldırma taktiklerine aldırış etmedi. Kahramanca şu cevabı verdi. ''Siz bir olan Allah'a şirk koşmaktan korkmazken ben sizin putlarınızdan mı korkacağım? Asla korkmam. Çünkü onların elinden ne fayda ne zarar hiçbir şey gelmez.'' İbrahim peygamber yaptığı nasihatlara, getirdiği delillere rağmen kavmine bir türlü tesir edemiyordu. Fakat o bundan yılmıyor, usanmıyor, her fırsatta inancını yeni baştan anlatıyordu. Sonunda onların sözle yola gelmeyeceklerini anladı. Putların acizliğini, faydasızlığını gözlere de göstermeye karar verdi. İlk fırsatta bu kararını uygulamaya koyacaktı. Putları kim kırdı? Babil halkı bayram günleri kurbanlar keser, yemekler pişirirler, tapındıkları yer olan puthaneye götürüp putların yanına koyarlardı. Daha sonra halk bayram yerinde toplanmaya başlardı. Gülüp oynanır, şenlikler yapılırdı. Kutlama merasimleri bittikten sonra da geri dönülür, putların yanlarına bırakılan yemekler iştahla yenilirdi. Yine bir bayram günüydü. Halk yiyeceklerini puthaneye bıraktıktan sonra bayram yerinde toplanmaya başlamıştı. Hz. İbrahim için bu bulunmaz bir fırsattı. Bir bahane bulup bayrama katılmayacak, kimsenin olmamasından istifadeyle putları kırıp parçalayacaktı. Hz. İbrahim bahaneyi kolay buldu. Kendisine bayrama gelmesi teklif edildiğinde, ''Ben hastayım, gelemeyeceğim, siz buyurun gidin.'' dedi. O zamanlar sık sık hastalık salgınları olurdu. Tıp ilmi fazla gelişmediği için, bir kimsede başlayan bir hastalık kolayca yayılır, salgın halini alırdı. Onun için hasta olan kimseden herkes sakınır, aralarını almak istemezlerdi. Halkın bütünü bayram yerinde toplanınca, Hz. İbrahim kolayca puthaneye girdi. Putların önünde, Çeşit çeşit yemekler, meyveler, şerbetler vardı. Onların karşısına geçip gülerek baktı. Putlara, hadi buyurun şu önünüze koyulan yemekleri yiyin bakalım. Hadi, hadi benden sıkılmayın diye alaylı alaylı seslendi. Daha sonra yanında getirdiği baltayla bütün putları parça parça etti. Sadece en büyük putu kırmadı. Baltayı da onun boynuna astı. Halk bayram yerinden dönüşte putların halini görünce çok şaşırdılar. Kızıp köpürdüler. Adeta çılgına döndüler. Oraya buraya koşuşuyorlar. ''Kim bu küsta? Bu yaptığını yanına bırakmayalım onun, Arayıp bulalım hemen.'' diyerek hiddetli hiddetli bağırışıyorlardı. Akla ilk gelen Hz. İbrahim oldu. Putları sevmediğini biliyorlardı. Ayrıca ondan başka herkes bayrama katılmıştı. Bu işi onun yaptığından şüphe yoktu. Köşe bucak Hz. İbrahim'i aramaya başladılar. Kısa zamanda da bulup getirdiler. Halkın önünde sorgusu yapılacak, yargılama süreci açıktan görülecekti. Mahkeme heyetinin Hz. İbrahim'e ilk suali, ''Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bu hakareti sen mi yaptın, onları bu hale sen mi koydun?'' şeklinde oldu. Hz. İbrahim onlara hiç beklenmedik bir cevap verdi. ''Bu işi şu boynunda balta asılı büyük put yapmış olabilir.'' ''Ben varken şu ufak tefek putlara ne için tapılıyor?'' diye kızmıştır belki de. Hele şu parçalanıp yerlere serilmiş küçük putlara bir sorun bakalım. Eğer onlar bu olayın nasıl olduğunu bilecek akla, söyleyecek dile sahip iseler, elbette size işin doğrusunu söyleyeceklerdir. Hz. İbrahim'in bu sözleri üzerine herkes derin bir düşünceye daldı. ''Öyle ya, madem bu putlar ilah ve tapınılan varlıklardı, elbette kendilerine kimin kırdığını bilmeli ve söylemeliydiler.'' Ondan da önce kendilerini kırılmaktan kurtarmalıydılar. Konuşmaktan ve kendini savunmaktan aciz bu cansız odun ve taş parçalarına tapınmakla hata mı ediyorlardı acaba? Akıl ve vicdanlar bir an için harekete geçmiş, Hazreti İbrahim'in sözlerindeki gerçeği kavrar gibi olmuştu. Fakat bu hal uzun sürmedi. Nefis ve şeytanın terkinleri neticede ağır bastı. Büyüklerinin yolundan ayrılamazlardı. Ayrıca İbrahim gibi genç birinin peşinden gitmekte gülünç olurdu. Bu düşünceler içinde Hazreti İbrahim'e ''Ey İbrahim sen de biliyorsun ki bu putlar hareket etmez konuşmaz. Bu işi onlar nasıl yapmış olabilir? Suçlu sensin mutlaka.'' dediler. Hazreti İbrahim'in de beklediği bu itiraftı. Kendi ağızlarıyla doğruyu söylemiş oluyorlardı. Bu fırsatı değerlendirdi. O halde siz kendilerini koruyamayan, bir tek kelime bile konuşamayan, kimseye zarar ve faydası dokunmayan bu putlara ne diye tapıyorsunuz? dedi. Artık putları Hazreti İbrahim'in kırdığı ortaya çıkmıştı. Onu gereken cezayı sonra vermek üzere hapsettiler. Bu arada şehirde olup bitenlerden Babil hükümdarı Nemrud'un da haberi olmuştu. Putlara ve yıldızlara tapmayan, yeni bir inanç getirmek isteyen bu genci görmek, konuşmak istedi hapisten çıkarılıp sarayına getirilmesini emretti. İbrahim Peygamber'in Nemrut'la mücadelesi Nemrut huzuruna getirilen Hazreti İbrahim'i küçümseyerek baktı. Alaylı bir sesle, ''Söyle bakalım delikanlı, senin Rabbin kimdir, ne iş yapar?'' diye sordu. İbrahim Peygamber bu suali ciddiyet içinde cevapladı. ''Benim Rabbim o zattır ki, hem hayat verir hem de geri alır. Diriltmekte, öldürmekte onun elindedir. Bu sözler Nemrut'un deşesini arttırmıştı. İbrahim'e dönerek "Bu da iş mi yani? Ben de öldürür, diriltirim." dedi. Sonra adamlarına emir verdi. İki kişi bulup getirmelerini istedi. Nemrut'un adamları harekete geçtiler. Az sonra zavalla iki fakir adamı yakalayıp getirdiler. Nemrut cellada dönerek Bunlardan birini öldürmesini istedi. Diğerinin de hayatını bağışladı. Ayrıca ona mal ve mülk verdi. Zengin bir kişi olarak salıverdi. Sonra da İbrahim'e ve kendi adamlarına dönerek, ''Gördünüz mü?'' diye konuştu. ''Bu iki kişiden birini öldürdüm. Birinin de hayatını bağışladım. Mal ve mülk vererek onu dirilttim. O halde İbrahim'in dediği ilah benim.'' Nemrut, Hz. İbrahim'in öldürme ve diriltme sözüyle kastettiği manayı anlayamamıştı. Meseleyi çok basit düşünüp aynı işi kendisinin de yapabileceğini iddiaya kalkışmıştı. Hz. İbrahim Nemrud'un bu mağrur ve cahilce sözüne karşı ona haddini bildirmek istedi. Emri altındaki birini öldürüp diğerini de sağ komakla Rab ve ilah olunamayacağını Nemrut ve adamları anlamalıydılar. Bu düşünceyle Nemrud'a şu teklifi yaptı. Ey Nemrut, Benim Rabbim Allah Güneşi doğudan doldurur. Hadi gücün yetiyorsa, Gerçekten raf ve ilahsan, Sen de batıdan doğdur. Nemrut bu beklenmedik teklif karşısında bocaladı. Şaşırmıştı. Hiçbir şey diyemedi. Adamlarının önünde küçük düşmüştü. Sinirinden titriyordu. Bunun intikamını İbrahim'den mutlaka almalıydı. Hem de onu öyle bir şekilde öldürmeliydi ki, Dillere destan olmalıydı. Bundan sonra artık hiç kimse kalkıp, onun ilahlığına dil uzatmamalıydı. Aleyhinde söz söylemeye cesaret edememeliydi. Hemen danışmanlarını ve kendine körü körüne bağlı adamlarını başına topladı. Onlarla meseleyi enine boyuna tartıştı. Sonunda Hz. İbrahim'i ateşe atarak yakmak fikrinde birleştiler. Bu iş için geniş bir sağ seçilecekti. Sağınır içi odun yığınlarıyla doldurulup büyük bir ateş yakılacaktı. Hz. İbrahim de ateş ortasına atılacaktı. Böylece cezalandırılması dillere destan olacaktı. Hz. İbrahim'i ateş yakmıyor. Nemrut, odun toplamaları için halkına emir verdi. Hz. İbrahim'in yakılacak büyük bir ateşe atılarak cezalandırılacağını herkese ilan etti. Halk bu emir üzerine odun toplamaya başladı. Kısa zamanda dağ gibi bir yığın meydana gelmişti. Odunlar tutuşturuldu. Ateş, her an daha da büyüyor, korkunç bir hal alıyordu. Sıcaklığı çok uzaklardan bile hissediliyordu. Gökyüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ateşe yaklaşabilmek mümkün değildi. Bunun için civardaki tepenin üzerine büyük bir mancınık kurdular. Hz. İbrahim'i bu mancınıkla ateşe atacaklardı. Şehirde herkes bu dehşetli olayı görmek için ateşin yakıldığı meydanın etrafını doldurmuştu. Hem merak hem de korkuyla onları seyrediyorlardı. Nihayet Hz. İbrahim mancına yerleştirildi. Atılmak için Nemrut'un emri bekleniyordu. Bu esnada dağ, taş, bütün varlıklar, bütün melekler Allah'a yalvarıyor, Hz. İbrahim'in kurtuluşu için niyazda bulunuyordu. Nihayet Nemrut beklenen emri verdi. Mancınık fırlatıldı. Hz. İbrahim ateşin ortasına doğru uçmaya başladı. Hazreti İbrahim mancılık fırlatılırken hiçbir korku, heyecan ve telaş göstermemiş, sadece tevekkül içinde ''Hasbunallah ve nimel vekil'' demişti. Bu sözle ''Allah'ın yardımı bana kafidir, o ne güzel vekildir, ben ona dayanıp güveniyorum'' demek istiyor, Allah'tan başkasına sığınmaya ihtiyaç duymuyordu. Allah elbette kendine dayanıp güvenen kulunu yardımsız bırakmayacaktı, bırakmadı da. Hazreti İbrahim ateşin ortasına düşerken ilahi emir imdadına yetişti. Ey ateş! İbrahim için serin ve zararsız ol. Onu yakma. Bu emir üzerine ateş Hz. İbrahim'i yakmadı. Ateşin ortasında serin bir bölge meydana geldi. Hz. İbrahim burada hiçbir sıkıntı ve zahmet çekmeden yaşamaya başladı. Hz. İbrahim ateşe atılırken halk nemuda büyük bir tezahürat göstermiş... İbrahim'in ateşe düşmesi üzerine de Sevince boğulmuşlardı Kahkahalarla gülüyorlar İbrahim bizi ateşle korkutuyordu Şimdi kendisi girdi Diyorlardı Nemrut Hazreti İbrahim'den kurtulduğuna için için seviniyordu Şehirde bir haftalık bayram ilan etmişti Halk yiyip içecek Eğlenecekti İbrahim'den kurtulmalarını kutlayacaktı Ateş dev alevler halinde Yanmaya devam ediyordu Ortasında gül bahçesinde yaşar gibi sağ salim bulunan Hz. İbrahim'den henüz hiçbirinin haberi yoktu. Onu ateşe düşer düşmez yanıp gitti sanıyorlardı. Nihayet bir hafta sonra alevler azalmaya başlayınca Hz. İbrahim'in sağ olduğunu gördüler. Gözler büyüdü, olağanüstü bir olay karşısındaydılar. Hz. İbrahim ateşin ortasında namaz kılarak ibadette bulunuyor, Allah'a dualar ediyordu. Ateş kılına bile dokunmamıştı. Nemrud'un Sonu Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması karşısında Babil halkından ancak birkaç kişi ona inanmış, peygamberliğini kabul etmişti. Bunlardan biri de Hz. İbrahim'in kardeşinin oğlu Lut, diğeri de amcasının kızı Sare idi. Sare daha sonra Hz. İbrahim ile evlenip eşi olacaktı. Hz. İbrahim bir müddet daha halkını doğru yola çağırmakla uğraştı. Fakat bütün çabalarına rağmen cahil ve yobaz halk ona inanmıyor, hakkı kabule yanaşmıyordu. Hazreti İbrahim nihayet kaminden ümidini kesti. Son olarak onlara şu uyarıyı yaptı. Ey kamim! Gördüğünüz apaçık delillere rağmen siz beni devamlı yalanladınız. Artık sizinle benim aramda hiçbir sevgi ve bağlılık, dostluk ve akrabalık kalmadı. Ebedi bir ayrılık ve nefret oluştu. Siz putlara taptığınız sürece bu ayrılık ve nefret devam edecek. Bu sözlerden sonra Hz. İbrahim ve ona iman edenler, puta tapmakta inat eden akraba ve dostlarıyla tamamen ilgilerini kestiler. Allah bu sırada Hz. İbrahim'e bu putperest kavmin yaşadığı beldeden başka bir yere hicret etmesini vahyetmişti. Gideceği yerde müminlerle birlikte ibadetlerini rahatça yapabilecek, dini vecibelerini huzur içinde yerine getirecekti. Hz. İbrahim bu durumu da kavmine şöyle bildiriyordu. Ben Rabbimin bana emrettiği bir yerleşim yerine gideceğim. Umarım ki Rabbim beni, dini ve dünyevi bütün arzularımın gerçekleşeceği bir memlekete ulaştırır. Bu olay bize, Dindar kesimlerin dini inançlarını yaşayamadıkları yerlerden inanç ve ibadet özgürlüğü olan muhitlere taşınmalarının gerekli olduğunu göstermektedir. Bu taşınmaya hicret denilir. Hicret ancak oturduğu yerde dini inancını yaşamak mümkün olmadığı takdirde gerekir. Biraz sabır göstererek dini görevlerini yapmak ve çevresine de dindarlığıyla güzel örnek olmak mümkünse hicret yerine o yerde kalmak daha uygun olur. Hicret vakti gelince Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'e Şam taraflarına gitmesini vahyetti. Hz. İbrahim eşi Sare'yi ve diğer müminleri de alarak Babil'den ayrıldı. Hz. İbrahim'in hicretinden sonra geride kalan Nemrut ve kavmi sivrisineklerin istilasına uğradılar. Halkın birçoğu sinekler tarafından öldürüldü. Geride kalanlar da rahatları bozulduğu için şehirden göç etmek zorunda kaldılar. Bu arada Nemrut'a da bir sivrisinek musallat olmuştu. İlahlık dava eden, saltanatı, malı ve mülküyle gururlanan Nemrut, şimdi ufacık bir sivrisineğ karşısında aciz kalıyordu. Nereye kaçsa o sivrisineğ karşısında buluyordu. Nereye saklansa sivrisinek bir delik bulup içeriye giriyordu. Nemrut'un artık bütün huzur ve rahatı gitmişti. Kibir ve gururu sönmüş, azaplar içinde kıvranan zavallı bir adam durumuna düşmüştü. Ufacık sinek gözüne fil gibi görünüyordu. Sivrisineği öldürme çabaları devamlı boşa çıkıyordu. Sivrisinek Nemrud'u günlerce rahatsız ettikten sonra bir gün onun bir gaflet anından istifadeyle burnundan içeri Beni Beynine kadar ilerleyip hayatına son verdi. Artık o koca saltanatın yerinde yerler esiyordu. Yeryüzünün en zalim, en mağrur hükümdarlarından biri olan Nemrud, Böylece adi bir sivrisine yenik düşmüştü. İnsanlığa bundan daha büyük bir ibret dersi olabilir mi? Hz. İbrahim'in seçkin vasıfları Hz. İbrahim Halilullah yani Allah dostu ünvanıyla meşhurdur. Onun Allah'ın sevgisini ve rızasını kendine çekecek hayırlı işlerde çokça bulunması sebebiyle bu ünvana hak kazandığı söylenir. Hz. İbrahim'in diğer bir unvanı da misafir babası anlamına gelen Ebul Edyaf'tır. Hz. İbrahim misafiri çok severdi. Evi uğrak bir yerdeydi. Bu yüzden geleni çok olurdu. Hz. İbrahim hepsini de en güzel şekilde ağırlardı.